Nasrettin Hoca Temizlik Yazan Ekrem Bekdar Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjuman Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal Ahmet Tarık Tibet Salih Ersin Sanır Çocuk Yaşar Özdemir Ses Kayıt Ali Fırat <gülüyor> ee, selamun aleyküm Nasrettin Hoca. Aleykümselam Ahmet Efendi hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Hayır hoş bulduk yahu. Şu halimi görmüyor musun? Sabahtan beri ahurta biz diyorum. Hoşluk bunu neresindeki hoş bulduk diyorsun? Aman hocam, sinirlenme. Sen hoş geldin deyince ben de karşılık olarak hoş bulduk dedim. E adet öyle değil midir? Olur mu? Ahmet Efendi. Ben yatağımda hasta yatarken sana hoş geldin desem, sen ne cevap verirsin? <gülüyor> ne bileyim hocam, yani e, hoş bulduk denmez mi? Denmez tabi, görmüyor musun? Hasta yatıyorum. E, şey, peki hocam, ben de öyle demem. Ha şimdi oldu. Ben baştan başlıyorum. Hoş geldin Ahmed Efendi. E, şey, nasıl bulduk hocam? Nasıl bulduysan onu söyle yahu. Allah Allah Hocam sen de böyle olmayacak şeyleri nereden bulup çıkarıyorsun Benim bildiğim Hoş geldin diyen hep hoş bulunur Öyleyse tut şu bakalım e Ne olacak hocam bu kürek Şuradaki pislikleri kürekler şuraya at Aman hocam sen bana ahır temizletiyorsun <gülüyor> Nasıl anladın Şimdi hoş bulduk diyebilirsin Çünkü keyfim yerine geldi Ama benimki kaçtı hocam Dünya böyledir Ahmet Efendi Kiminin keyfi gelir Kiminin ki gider Şimdi anlat bakalım ne taraftan geliyorsun? Eee, Recep Ağa hasta olmuş dediler de onu ziyarete gitmiştim. Ya iyi ettin, hastaları ziyaret etmek sevaptır. Şu işi bitireyim de ben de bir uğrayayım. Yoksa sana da mı borcu var Recep Ağa'nın? Ne borcu yahu? Ee, bana borcu vardı da ne olur ne olmaz, ölmeden isteğim diye ziyarete gittim. Yahu sen ziyaret değil ticaret Yok canım, hem ziyaret hem ticaret. İkisi bir arada fena mı ya? Yani? Fena fena. Dostunu iyisi kara günde belli olur. Bostluyu böyle günde sıkıştırmak iyi değil. Bence iyidir hocam. Getir Füküreyi Ahmet Efendi. Seni gibi adamlardan yardım bile istemem. Bir gün benim de kapıma gelir yaptığın yardımın ücretini istersin. Yardımın da yerinde kalsın senle. Ama hocam. Babası ee... babası yok. Hadi uğurlar ola Ahmet Efendi uğurlar ola hadi. Hı hı. Aç hanım ben geldim Ahırın işi bitti mi Açana kapıyı bitti bitti işte Tamam tamam tamam açıyorum Ay. Yoruldum galiba hoca ee, Ahır temizlemek zor iştir Sen zorluğunu ne bilirsin hanım Hiç ahır temizlemedin ki Öyle hoca temizlemedim ama işte senin halini görüyorum ya İyi bari eğer ahuru temizlerken türkü söyleseydim o zaman kolay olduğunu zannederdin. Her neyse sen bu arada ne yemeği pişirdiğini söyle bakalım hanım. Karnım çok acıktı. Aman hoca her eve gelişinde mutlaka karnım acıktı dersin. Karnın acıkmasa herhalde eve uğramayacaksın. Yoksa yine yemek yapmadın mı diyeceksin hanım. Hadi hadi hoca sen namazını kılıncaya kadar ben bir şeyler hazırlayıveririm. Çabuk hazırla bizim torun dede etraftan görünmüyor. Ders yapıyor herhalde. Oturma odasında olacaktı. İyi iyi yapsın kerata. Ben bir bakayım neler yapıyor. Hey fındık neredesin? Fındık! Buradayım dede. Hah iyi iyi. Ne yapıyorsun orada bakayım? Hoca ders verdi dede. Bu satırı yüz kere yazacakmışım. Yüz kere mi? Yahu hoca dersliğin sana ceza vermiş. Ne yaptın gene mektepte? Yaramazlık mı yaptın? Yok ya, hiç yaramazlık yapmadım. Hocanın yanlışını buldum da ondan ceza verdi. Deme yahu neymiş hocanın yanlışı? Hani senin yaptığın ödev vardı ya. E? Babana mı yaptırdın diye sordu. Ben de bilemedim. Dedeme yaptırdım deyince kızdı. Ya e kızar tabii. Sen de ben yaptım deseydin. Ama o zaman yalan olurdu. Sen yalan söyleme demedin mi? Doğru yahu dedim. Peki nasıl aldın seni yapmadığını? Böyle çok yanlış yapacak kadar büyümedin dedi. Ya demek o kadar çok yanlış yapmışım. Öyleyse bundan sonra kendi yanlışını kendin yap. Dede, say bakalım yüz kere yazmış mıyım? Ne yüzü yahu, on beş kere ancak yazmışsın. Yüze daha çok var mı dede? Oho, daha seksen beş var. Yolun başında fındık. Seksen beş kaç ediyor dede? Yahu sen sayıları da bilmiyorsun. En iyisi sen yatma zamanına kadar yaz. Ancak o zamana kadar yüz olur. Ama dede ben yazı yazmak için mi dünyaya geldim? Meseleyi böyle düşünürsen ben ahır temizlemek için mi dünyaya geldim? Dede ahırı neden ahırda kalan hayvanlar temizlemez? E, hayvanlar ancak pislemesini bilir. Temizlik insanlara mahsus. Temizlik imandandır değil mi dede? Elbette Fındık temizlik imandandır. Ama okulda çocuklar hep kağıtları yerlere atıyor. Yedikleri şeylerin çöplerini o yana bu yana fırlatıyorlar. O da çok kızıyor ama dinlemiyorlar dedi. Ya demek öyle yapıyor keratalar. Anneleri babaları evde tembih etmiyor bu çocuklara yahu? Bilmem ki. Ee, fındık hadi gel ikimiz birden bu çocukları uyaralım. Olur dede uyaralım. Hadi bir iki üç. Çocuklar, Çocuklar çevremizi, çevremizi temiz tutun. tutun. Çöpleri çöp, çöp kutularına atın. Unutmayın temizlik, temizlik imandandır. imandandır. Ey hoca çocukla bir olmuşsun ne bağırıp duruyorsun? Çocuklara temizlik öğretiyoruz hanım. Ha iyi iyi. <gülüyor> Önce şu etrafınızı toplayın. Şu kağıt parçalarını çöpe atın da ondan sonra konuşun. Hadi bakalım şimdi yemeğe gelin. Yemek hazır. Ya biz burada çeneye dalmışız. Namazı yemekten sonra mı kılsam acaba? Sen bilirsin hoca ama yemek soğuyor ona göre. Önce yemek yiyelim dedi. sonra ben de seninle namaz kılarım. Ee, hadi öyle olsun bakalım Fındık. Önce şu yemeği bir temizleyelim, sonra abdest alıp kendimizi temizleyelim. Tamam dedi. koş bakalım önce kim sofraya oturacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Fındık, hadi bakalım şimdi sen doğru dersin başına. Yok yok sen dersine bak ben açarım. Geliyorum geliyorum acele etme. Ooo Salih efendi hoş geldin buyur git içeri. Yok hocam ben içeri girmeyeyim. Sen dışarı gel. Eh öyle de olur. Salih efendi içerisinde zaten biraz dağınıktı. İşte mesele de bu ya hocam. Mesele mi ne meselesi? Dağınıklık meselesi. E Ben de onun için geldim. Sen zahmet etme Salih efendi bizim adım içeriyi toplar. E Mesele içerisi değil hocam dışarısı. O ee, olur canım dışarıyı da sen topla Ben zaten az önce ahuru tabizledim. Hocam anlamadın galiba ben sokaktan söz ediyorum Muhtarla ihtiyar heyeti karar aldı Sokağa pisleyenlere ceza verilecek Oh oh iyi iyi Yüz kere temizlik imandadır diye yazsınlar <gülüyor> Hocam bu mektep cezası değil Para cezası Yapma yahu. Para cezası fena Bizim sokak nasıl Salih Efendi Valla hocam pislikten görünmüyor ki Nasıl olduğunu söyleyeyim Deme yahu Hemen komşuları toparlayıp temizliğe baslayalım. E, zaten ben de onu söyleyecektim. Herkes kendi sokağını temiz tutacak. Bu usul çok iyi yahu. Herkes sokağı kendisi temizlese bir daha kirletmeye kıyamaz. Muhtar iyi düşünmüş. Öyleyse anlaşıldı hocam. Temizliklerinden itibaren başlıyor. E, ben diğerlerine de haber vereyim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle, selametle. Ne o hoca? Misafirleri kapıdan mı döndürüyorsun artık? Yok canım misafir değil o. tabizlik habercisi. Aa, o da ne demek? Mıhtar haber göndermiş. Bundan sonra herkes sokağını temiz tutacakmış. Aa, çok iyi çok iyi. Oh oh çok iyi çok iyi. Sokağı pisletene para cezası varmış. Oh oh oh çok iyi çok iyi. Para cezası da ağırmış. Oh, oh çok iyi çok iyi çok. Niye bu kadar seviliyorsun hanım? Sanki paraları toplayın sana verecekler. En asıl hoca. Şu pasaklı gülizar yok mu? Ee? Bundan sonra çöplerini bizim evin köşesine dökemeyecek. Yapma O çöpleri oraya o bu döküyordu? Elbette o döküyordu ya hoca. Desene seni günahını almışım hanım. Ben senin döktüğünü zannediyordum. Bir türlü aklıma getirip söyleyemedim. Ee, şimdi öğrenmiş oldun işte. Alın bakalım elinize kürekle süpürgeleri... ...doğru sokak temizliğine. Hadi bakalım. Ah, ah, tamam hanım tamam. İçeriden sen dışarıdan ben... ...dünyayı ten temiz yaparız emelallah.